kardeşim kardeşlerimiz. Cenab-ı Hak elhamdülillah bizi insan olarak dünyaya getirdi. Büyük lütuf. Müslüman olarak dünyaya getirdi. Kâbe'ne varılma lütuf. Kur'an'a muhatap kıldı. Çok büyük bir lütuf. En büyük en güce peygambere Habibullah Cenab-ı Hakk'a sevgili olan bir peygambere ümmet kıldı. Yani üst üste sonsuz lütuflar. Cenab-ı Hak insana akıl, izan, idrak veriyor. Bu akıl, izan, idraki nasıl kullanacak? Nasıl bu imtihan dünyasında engelleri bertaraf edecek? İnsan terbiyecileri peygamberleri gönderiyor. En yüce peygamberi de bize meccane ümmet kıldı. Bir bedel ödemeden. Rabbimiz dört ayette peygamberlerin vazifesini bildiriliyor. Efendimiz de kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Biz ne kadar sallallahu aleyhi ve sellem, beraber olmak istiyoruz? Zaman mühim değil. Kıyamette birleşeceğiz. Bu zaman izafi zaman, gelip geçti zaman. Esas hayat ahiret hayatı. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e benzemeye çalışma. Rabbimiz ilk okunan ayette, Bakara suresi 151. ayetinde, Nitekim kendi içinizden si ayetlerimizi okuyan, emirlerimizi bildiren, talimatlarımızı veren, si kötülüklerden arındıran, bir yüze kiküm, Size kitabı ve hikmeti talip ve bildiklerinizi öğreten bir Resul gönderdik buyuruyor. Kişi ile beraberdir buyuruluyor. Demek ki Efendimiz'e yaklaşabilmek, Cenab-ı Hak yakın bir kul olabilmek, bu üç vasıfla muttasıf olabilmek, üç vasıfla müzeyyen olabilmek, birinci vasıf Cenab-ı Hakk'ın emirlerine, talimatlarına hayatımızın her safhasından intikal etme ve bu intikalle halimizle kalimizde Allah'ın emirlerini Allah Resulü'nün sünnetini seni de tebliğ edebilmek. İkinci peygamberlerin vazifesi insanların iç alemini temizleme. Yani içimizde çarpışan iki tane manevi güç var. Biri müsbet, biri menfi. Biri fucur, Allah'tan uzaklaştırıcı temayüller, duygular, hareketler. İkincisi takva, Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran Ameller, muhammelat vesaire. Kat eflaa mezheka iç alemi temizlen felaha erdi. Demek ki kurtuluş yolu, imtihan, insanın kendi problemini çözmesi, kendi problemin iç alemimiz temizlenmesi. Yani kelimeyi tevhidin hayata aktarılması. La ilâhe yani Allah'tan uzaklaştırıcı her şeyi bir çarpa atabilmek. Masiva masivadan uzaklaşabilmek, illallah Cenab-ı Hak'ın cemali sıfatların müzeyyen hale gelmesi, iç, iç alimimiz. Ve bu tahakkuk ettiği zaman imtihanın en büyük merhalesi, üçüncü olarak Peygamberimizin vazifesi, Kur'an'ı talim etme, yani Kur'an'la derinleşme, Kur'an'ı anlayabilme, yani kalpten ötelere bir Pencere açılabilmesi. Kur'an'ın derinliklerinden, sırrından hisse alabilmek. Ondan sonra hikmeti öğretmesi peygamberlerin. Yani hikmet sırrı hakikatler. Yani akılla çözülmeyip kalben çözülebilen hakikatler. Demek ki bir müminin de bu üç halde olması lazım. Bu üç halde olabilirsek dünyada da beraberliğimiz olur o kıyamet kürü, o büyük plakta da beraberliğimiz olur. Ondan sonra gelen ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, öyleyse siz beni zikredin buyuruyor. Yani Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Hayatın hiçbir safhasında unutmamak. Allah benden razı mı? İmanımdan razı mı Cenab-ı Hak benim? İmanımın gücüne kadar? Muamelatım Nasıl? İbadetim nasıl? Beşerim, münasebetlerim nasıl? Ben Allah'tan razımıyım. Zikir bu. Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Allah korusun, insan, mümin Cenab-ı Hakk'ı unuttuğu zaman günah işlemeye başlıyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Allah'ı unutan Haşr suresinde Allah'ı unutan Allah'ın da kendilerini unutturduğu kişiler gibi olmayın buyuruyor. Demek ki mümin Allah'ı unuttuğu zaman günah işlemeye başlıyor. Besmele çekerek bir kalbe diken batıramaz. Besmele çekerek bir dedikodu yapamaz. Ancak Allah'ı unuttuğu zaman yapar bunu. Ve Cenab-ı Hak da öyleyse beni zikredin buyuruyor. Yani kalbin Cenab-ı Hak'la beraber olması. Ben de size anayım zikredeyim buyuruyor Cenab-ı Hak. Ondan sonra talimat bana şükredin buyuruyor. Sakın bana nankörlük etmeyin buyuruyor. Demek ki şükrün zıttı nankörlük. Daima kul Cenab-ı Hakk'a bir teşekkür halinde olacak. Müslüman olarak dünyaya geldik. Müslüman olarak yaşıyoruz elhamdülillah. Bir sermayeyle Müslüman olarak dünyaya gelmedik. Bir şey kazanarak gelmedik. Fakat ahirete ya kazanarak ya da kaybedilerek gidilecek. Başka türlü gidiş yok ve geriye dönüş de yok. Onun için şükrün bedenin Allah'a ödenmesi lazım Celle Celaluhu. Bize bir kişi, bir fani ikramda bulunsa, vicdane insanlık bakımından teşekkür etme mecburiyetinde bir bardak su verse, bir ikramda bulunsa. Vereceği nimetle bir fani dünyaya ait bir nimettir. Cenab-ı Hak ebediyete ait bir nimeti bize ihsan etti. Müslüman olarak elhamdülillah yaşıyoruz. Bu şükrün kâbına varabilmek mümkün değil. Peygamberlerin hiçbir günahı yoktu, masumdu onlar. En çok istifar eden onlar. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri şükredememe endişesi. Cenab-ı Hak bize Câsiyosu 13. ayetinde bir imtihan dünyası o dünya kuruldu. Göklerde ve yerde ne varsa amade kıldık buyuruyor. Göklerde ve yerde ne varsa. Güneş insan için. Ay insanlar için vazife yapıyor. Atmosfer insanlar için. Denge bozulmuyor. Her şey insan Bütün mahlukat insan için yaratıldı. Her mahlukattan, her nebatadan ayrı ayrı istifade. Ve amade kılıyor Cenab-ı Hak bizim için. Eğer insan yaratılmamış olsaydı ve bu dünyada yaratılmamış olacaktı ve bu dünyada bir imtihan sahası olmayacaktı. Adem aleyhisselamdan bugüne kadar gelen bütün insanlar, vefat edenler şimdi kabirde kıyameti bekliyor. Kabirde kazanma ve kaybetme yok. Dünyadaki haliyle kabir hayatı devam ediyor. Dünyadaki haliyle kıyamet hayatı devam edecek. Kıyamet ilahi mahkeme yollar ayrılacak. En mühim Cenab-ı Hakk'a şükredebilme. <gülüyor> Cenab-ı Hakk'a teşekkür edebilme. Bu da kitap ve sünnetin muhtevasında yaşayabilme. Ondan sonra gelen ayette, ey iman edenler, ilahi talimat, insanın zor zamanları oluyor. İmtihan. Değişen şartlar oluyor. Burada cenab Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin buyuruyor. Demek ki kuldan ne kadar yardım istiyoruz? Kulun kapısına ne kadar müracaat halindeyiz? Cenab-ı Hakk'a ne kadar müracaat halindeyiz? Cenab-ı Hak sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin buyuruyor. Sabır nedir? Zor tabi, dünyevi tarafı acı. Fakat ahiret tarafı çok parlak. Yardımın gelmesine vesile. Sabır, değişen şartlar altında dengeyi, muhazeni bozmama. Namaz nedir? Namaz da Cenab-ı mülakat. Rabbimizin bizim namazımıza ihtiyacı yok. Bizim namaza ihtiyacımız var. Demek ki en çok sabır ve namazla Cenab-ı Hakk'a yaklaşabiliyor. Ve sabır ve namaz nimetini iyi kullanabilmeyi bilebilmek. Ondan sonra gelen, okunan ayetler Müminin Suresi'nden. Sabi Ayşe Validemiz'e sordular. Ya Validemiz dediler, bize dediler Resulullah'ın ahlakı nasıldı, anlatır mısın dediler. Ayşe Validemiz de buyurdu ki, onun ahlakı Kur'an idi. Ondan sonra siz Mümin Suresi'ni okumuyor musun buyurdu. Allah Resulü'nün ahlakını görmek için müminin suresini okumuyor musunuz? E bu sure kat eflahal Müminün müminler felaha erdi kurtuluşu erdi olarak başlıyor. Demek ki Cenab-ı Hak bir icmali olarak bize bir kurtuluş reçetesini bildiriyor. En neğer bu 10. ayete gelince sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı böyleydi buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz bizim için fiili kıstas. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu. Cenab-ı Hakk'ın insanda tecelli eden bir harikası, bir mucizesi. En alt insandan en üst insana kadar. Her meslekteki, her meslekteki insana. Kıyamete kadar gelecek, değişen şartlar altındaki bütün insanları misal. Cenab-ı Hakk'ın insanda tecelli eden bir azamet tecelli ise, sahibi bütün problemini Allah Resulü'nün hayatında çözerdi. Cenab-ı Hak da bizim bütün problemimizi Allah Resulü'nün hayatını çözmemizi arzu ediyor. Allah'a kavuşmayı umanlar, Cenab-ı Hakk'ı zikreden, Cenab-ı Hakk'ı unutmayanlar, beraber olmak isteyenler, ahirete kavuşmayı umanlar, faninin içine girenler, Allah'a çok çok zikredenler için, Allah Resulü'nde üstveye hasene örnek şahsiyet vardır buyuruyor. Bu Ayşe validemize bu 10. ayete kadar olan yer işte o Allah Resulü'nün ahlakıdır buyuruyor. Cenab-ı Hak bizden hayatın her safasına yansıyan bir İslam şahsiyeti istiyor. İman istiyor. Bu iman aşk ile yaşanan bir iman. Aşk, vecd ve istirrak ile yaşanan bir iman. İman bütün menfaatleri bertaraf edecek. Bu şekilde bir Cenab-ı Hakk'a bir güzel bir kul olacak. Haziletli bir kul olacak. İbadet isteniyor. İbadet bizim ihtiyacımız var. Cenab-ı Hakk'a takarrup, Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilme. Vecd halinde bir ibadet isteniyor. Yani beden ve kalp ahengi içinde bir ibadet istiniyor. Bir geometrik bir ibadet değil. Mecburiyet savar gibi bir ibadet değil. O ibadetle duygular derinleşecek. Cenab-ı Hakk'a daha çok yakınlık olacak. Ve o ibadetlerle iç alemdeki menfilikler tedavi edilecek.